Ne kad jâet Rusûl-ü Rabbina bil-hâq sallu alâ Rasûl-ü'l-ü'l-Muhammed Allahumma salli alâ Seyyidina Muhammed ve alâ Rasûl-ü'l-Muhammed sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed Allahumma salli alâ Rasûl-ü'l-Muhammed sallu alâ şefi'i zhunubina قال Rasûl-üllah sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme ve ara يَذُمُّونَ اللّٰهَ تَعَالَى وَمَذَمَّتُهُمْ اِيَّاهُ اَنْ يَشْكُوهُ وَذَلِكَ عُنْدَ تَكَارُوا بِالْاَسْبَاقِ İlâh ahri l-hadîs-i sadaqa fi ma kâle vike mâ kâle sallallahu te'ala aleyhi ve sellem allah Teala ve Tekaddes Hazretleri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 Geçen hafta geçen derste söylenen insanlar birbirini ne yapacaklar, zemmedecekler, kötüleyecekler, kınayacaklar birbirlerinin aleyine bulunacaklar demiştik hatırlıyorsanız. Şimdi ve ara kavmen öyle bir toplumda görüyorum ki öyle insanlar türeyecek öyle ümmetim içerisinde öyle insanlar bulunacak. Yedümun Allah Teala Allah-u Teala'yı da kınayacaklar. Allah muhafaza İşte bu tehlikelidir. Bu, bu kimin başına geliyor? Dedim size ki bundan kurtulanımız azdır. Çünkü neden? Ve medemmetu miyyahu kulların Allah'a kınaması nasıl olur? Şimdi bu kadar insan içerisinde bir tane çıkıp da Allah ne kötü yaptı demez haşa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 Fakir mi arz edengineyit Musa Aleyhisselam oturdu. Ağacın altına aç susuz Mısır'dan kaçtım Medyen'e. Rabbim ne limancel teyleyin hayrın. Fakir. Ya Rabim dereceyen göndereceyen. Hayır rızka muhtaçım fakir. Mevlaya ihtiyaç arz etmekte sorun? Yok. Burada şikayet, Mevla şikayet edilirse orası kötü. Şimdi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 Bir de burada zulmü kendine nispet ederek. Vema musibetin ve bir maaşe Başınıza gelen belalar ellerinizin kazandığı biz işlediğiniz suçlar nedeniyledir. veya afwan keder. Ben çoğu yaptığınızdan geçiyorum Allah buyuruyor. Her yaptığınızda ceza verecek olacağım. Adam bırakmam. Sizin günahınızdan karınca bırakmam. Bilevi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 Yani herif namaz kılmıyor, gavur dinsiz, kitapsız. Amma zengin. Biz Müslümanlar böyle. Reva falan? E bunlar. Bunlar. Ya, ya Amerika'ya zelzele vuracak yere Avrupa'ya, İsrail'e vurmuyor, geliyor. iki de bir Müslümanlara vuruyor. Pakistan kırıldı, yüz bini açtı, ölü sayısı. İşte şura şöyle, bura böyle. Bunlar ne ölüyor bunlar? Bunlar çok yanlış oluyor. Çünkü senin ayarın kaçmış... Köcünün efendim kıstası ölçüsü bozulmuş hayrı şer görüyorsun şerri hayır görüyorsun allah Teala bunları Kur'an'da beyan etmiş ilmin yok tefsir okumuyorsun hadis okumuyorsun fıkıh okumuyorsun akaid tasavvuftan haberin yok sohbetede gelmiyorsun halbuki sana ne diyor Rabbimiz e sana şer gibi görünüyor bu fakirlik hayırdır sana diyor niçin sen zengin olsan gavur olurdun diyor e ne biliyorsun diyor. Ya bana mı söylüyorsun diyor. Seni ben yarattım. Ben bilmeyeceğim de sen mi bileceksin diyor. Programını ben yaptım senin. Ela alem ben halak. Yaradan bilmeyecek de yaratılan mı bilecek? Onun için hadisi kutsil. Ela inne min <gülüyor> ibadi men la illa ve el feqru Kullarımdan öylesi var ki ancak zengin olursa Müslümanlığı yaşayabilir. Fakir etsem bozulur diyor. Ve min illa al ve Öyle kulum var ki diyor. O da ancak fakir kalırsa Müslümanlığı yaşayabilir. Onu da zengin etsem dinden çıkar diyor. Ve inne min illa al-marad. Öyle kullarım var ki onun imanı ancak hastayken selamette kalabilir diyor öyle sahpti o levsede o değil Salam etsem dinden çıkar gavur olur azar diyor Allah ve innin ibadim illa aslou imanu illaصحة ولابم رضو لفسدو ذلك öle kulun var ki diyor ona da sağlık yaraşır onu da hasta etsem gavur olur diyor Allah inni ıdabır umur ıbadi bi ılmi bi kulubi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 Bir itiraz içinde insanın bir nefis bir şeytan kırıla gidiyor. Mevla niye şikayet edeceksin ya? Ne şer yaptı sana? Şer gibi gözükür. Aseten şeyen ve İstemediğiniz bir şey sizin için iyi olabilir. Aseten bu şeyen meşerul. İstediğiniz bir şey sizin için kötü olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bizden ilmi nefye diyor, ilminiz yok diyor. Olsa da ne kadar ilminiz var? Azı azın bir şey, Allah'ın ilminin yanında senin ilmin yok hükmündedir. Hiçbir şey bildiğin yok. Onun için hanımınla geçinemiyorsun. Efendim aranız açık. Efendi Hazreti Kadde sallallahu anh, çok okur bu hadi Hanımdan boş, boşanmak isterler gelirler. Erkekler biraz böyle karıdan bıktılar mı? Bahane bulurlar. Ondan sonra da işte izin isteyecek de onu boşayacak da bir, birisi alacak. Mevlana buyuruyor. Siz onları kerih göre, görebilirsiniz. Hoşlanmayabilirsiniz bazı huylarından bazı şeylerinden ama. Allahü Teala onlarda sizin için büyük bir hayır. Yaratmış. Olabilir. Bu ayeti okurdu. Kaç kişiyi böyle vazgeçirirdi bu boşama fikrinden. Hanımını tut diye mübarek üstadımız. Allah başımıza eski etmesin. Sahati afiyetini daim etsin. Eskisinden ziyade afiyete malik etsin. Amin ya. Onun için.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 Adam diyor benim oğlum öldü yandım diyor. O da diyor ki razı ol diyor. Memnun ol diyor. O da diyor Allah Allah senin başıma, başına geldi mi benim başıma gelen nasıl memnun olayım diyor ya. İşte cahil böyle kursun. Gittik akrabadan birine. Çocuğu da yeni ölmüş. Ya dedim Allah biliyordu bir hayır vardı böyle gencecik aldı. Dedi ki el üstü işte, itikadı üzere toplantılara da katılmış dedi. Anası babasına pek hayır yok.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 allah Teala diyor bıçağı boynuna dayasa. Ama şimdi böyle, böyle deyince farzı misal veriyor. Yoksa şimdi sen de Allah bana emretti rüyamda gel seni keseceğim diye çocuğunu yatırma. veyahutta kardeşini onu bunu yatırma. Böyle bir şey yok. Ama İsmail Aleyhisselam başına geldi mi? Geldi onu söylüyor yani. Farzı misal allah Teala bıçağı boynuna dayattı, İsmail Aleyhisselam'a dayatmadı mı? Kesecek diyor seni, lezzet almak lazımdır diyor. Lezzet almak, neden? allah Teala Teala'yı seviyor musun? Seviyorum. Küllü ma faaline, habibu habibu. Sevgilinin her işi de sevgilidir diyor. Onun için Yunus Emre, ne güzel söylüyor artık Yunus Emre'dir. Bir de Bursa'da aşık Yunus varmış, işte hangisidir o ikisi ihtilaflıdır ama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 İster diyor kaftan geldi, hadi dediler sana koltuk sandalye senin kralsın, paşasın, padişahsın. İster kefen geldi cenazesin, yarın gömülüyorsun. Hoş safa geldi. Bu güzel bir ifade. Gelse celalinden cefa veya cemalinden vefa. İkisi de gönle safa, narında hoş, nurunda hoş. Celal safatından tabii ki eza cefa görünümlü. Şer görünümlü hayırlar gelir. cemal sıfatından da e, bol bereket, sağda afiyet gibi lütuflar gelir. Hepsi lütuftur gerçi. Ama fark etmez diyor. İkisi de işte gönle safa diyor. Aşık Yunus sana kuldur. İster yaşat, ister öldür, ister ağlat, ister güldür. Gahrında hoş, lutfun da hoş. Bu şimdi bunu dedi. Dediğinde sözünün eri miydi? Eriydi. Biz biz ancak Şiir gibi okuruz, dinleriz işte. Niye? Nasırına basılana kadar. Şimdi birisi nasırına bassın, hemen bassarsın, bağırma. Değil mi? Kapıda başına bir iş gelse, hemen Allah'a başlarsın, haşa itirazlar abi. Değil mi? Hani zevk alacaktın? Bu işler zor. Allah'ım kurban olayım sana. Ölmeden nasip et bize ya Rabbi. Biz de senin kulun bir makam versen bize, biz de zevk alsak senin bütün yaptıklarından bu büyük iştir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 zor iş. Yani esiri firaş olduğu zaman gelene gidene bir açılıyor yani. Bu da biraz Şimdi şu hadisi kutsi'den anlıyorum onu da. İdâ meridü abdi Kulum hastalandığı zaman kim hasta ediyor? Allah. Şifa bulursan kim şifa veriyor? Allah. İdâ <gülüyor> meridtu hastalandığım zaman fe <gülüyor> ve şifamı veren ancak o. Yele celalü <gülüyor>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 Ya mübarek bu kadar yalancılık yapmamak lazım. Bak a ağzınızdan çıkanı diyorum devamlı tartın bak. Bir lokma ağzıma girmedi, bir yudum su içmedi. Bu yalanları bırakalım. Şimdi hakikaten hastalarda çok bu şekil yalanlara rastlarsınız. E tabi adama da düzelteyim de sen <gülüyor> bu sefer diyecek ulan deniz yerde geldi morali mi bozma mı geldi çık lan git. Bu sefer de tabi o da olmayacak biliyor musun? Ne yapacaksın belli değil.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 Başka bir alem, her halükarında istikametli adam kaç tane bulursun? Bir de bak gözün en muhakemeli, akıllı geçinen adam bir sinirlendi mi? Çukurda tahttı mı? Kâfir edecek laf konuşuyor ya. Allah Allah. Kar ya canım. Sakallı adam diyor ki, karya sinirlendi. Senin diyor dinle kitabına. Ya diyorsun hacim hacim hocamızın ya sakalın da var. Kaç kere hacca gittin? Bu sene yeni geldin. Kâfir olacaksın ya. Bu sefer sana da sövüyor. Allah'ım ya Rabbi. Samimi söylüyorum hacı bunlar ya. Allah'a kitaba sövmek dillerinde peleçen gibi. Allah muhafaza etsin diline sövüyor, namazına sövüyor, örtüsüne sövüyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Belayı bulduk yani ahir zamandayız. Hiç ölçü yok. Bir insan Allah dedi mi duracak ya. adam diyoruz ittekillah. Kardeşim Allah'tan kork dediğin zaman.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 Hemen yere kapanır secde yapar Allah'tan korkar. Hiçbir Allah dostu o adama diyebilir mi ki sen kimsin de bana takvayı öğretiyorsun be? Bunu diyen bir veli olabilir mi? Hazreti Ömer'den daha takva adam olabilir mi? Radıyallahu anh Hazreti Ömer'e adam geliyordu ittakilla Allah'tan korkuyor. Ömer diyordu. Hazreti Ömer niye çarpıldığını şaşırıyordu. Pat yere secdeye yatıyordu. Toprağını toprağa böyle yanaklarını sürtüyordu böyle. Allah'tan korkusuna ya. O adama diyordu, sen kimsin lan? Emirül müminim ben Resulullah'ın halifesiyim de sen bana Allah'tan kork diyorsun diyor muydu bu kafir işidir ya ve idâ kıyle leutte izzetü bil izmi fehasbuhu cehennemu velebi mihad bir adam Allah'tan kork dendiği zaman o kafire artık müşriklerden velid ibn-i hangi kafirdir şimdi aklım çok yerinde değil izzeti nefis denen gurur kibir onu yakalar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 Haddi aşmayalım, sınırı taşmayalım. Sen kimsin, ben kimi mukayesesini yapmayalım. Burada sana Allah'tan bahsediliyor. Dur kardeş. Ama adama diyorsun ki ya sana bu şeyi Allah verdi ve da işte Allah'tan kork veyahut da Allah'ın takdirine razı gel. Adam ne diyor ya. ya bu İslam'a yakışmaz. Onun için kulum hastalanırsa diyor ziyaretine gelenlere اِذَا اَمَرِضَ ve lem يَشْكُنِي اِلَى uwadihi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 Yaşadık 70 sene. Utanmıyor musun Allah'tan? 70 sene rahat ettirdi bizi de. 7 sene dediği hastalığa mı dayanamayacağız? Ni'mel ab buyurdu Allah. İnna vecedna sabirâ. Biz onu sabırlı bulduk. Niye ab ne güzel kul. Ne güzel kul hakkında buyurulduğu gibi. Bizim hakkımızda hangimizin hakkında acaba ne güzel kul diye bir Allah'tan müjde gelmiş. Ne kötü kul denirse bize rezil olmaz mıyız Allah'ın? Ne kötü kul. İnnehu evvâb. O ne kadar Allah'a yönelmiş idi. Eyyub Aleyhisselam. Allah'tan bela istemeyin. Hastalık istemeyin. Fakirlik istemeyin. Rabbenâ atina fi dünyâ hasene. Ve fil hasene. Dünyada da iyilik, güzellik, bolluk, bereket, sıhhat, afiyet. Ahirette de iyilik, güzellik isteyin. Ama verirse, verirse de sabredin. Sabırdan öte geçin, razı gelin. Şikayetlenmeyin. Beni diyor,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 Ortadan kaldırmak için böyle bir şeyi hemen peşinden ekler. Ne buyurur? Şikayet değil, acziyet. Farkı fark ettiniz mi şimdi? Ha bir var ki dertlenmek. Yani beni mi buluyor, şöyle niye oluyor, şu şöyle, ben böyle. Bu nedir? Şikayet. Bir de var acziyet. Aciyet Allah dostları da yapar. Aciyet nedir? Acizim, dayanıksızım, güçsüzüm, beşerim.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 Görmeyecek kadar nimetini görüyorum. Efendimiz Hazreti hep anlatır. Kattesallahu aleyhi ve sellem. Bir hastanın üzerinde Allah'ın o kadar nimeti var ki diyor. Dişi ağrıyan adam. Ben dişi ağrısı çok çekmişim. Çocukken yani çikolata çok yiyorduk. Ondan sonra sabah namazında dişi ağrıyorduk. <gülüyor> sabah namazında dişçi olur mu? Bayram sabahı bir de. Geceden çikolata geliyor bayram gecesi. Yiyorum çikolata yiyorum. Ben sabah dişler gibi... diş sabah <gülüyor> Bayram sabahı dişçi ne ara? Neler çektim öyle? E şimdi dişin ağrıdı vakit kabir azabından bir parça derler. Yani çok acayip bir şey yani. Böyle bir beyninden doğru bütün vücut stop. Şimdi dişi ağrıyan adamına sorsan ne dünyayı bilir ne bir şey bilir o ağrıyı bilir. Ama o dişi ağrırken diyor onun üzerinde o kadar nimet var ki sayısını ancak Allah bilir. Neden?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 Verdiğini düşünsen sen nereye gideceksin ya? Sen nereye gideceksin? Dişçiyi buldun, başçıyı nerede bulacaksın ya? Ya? Onun için sen ki, sen ki ya Rabbi nimetlerine boğulmuşum. Razıyım Allah'ım sende. Hep Allah'a haklı, biz hep haksızız ya. Bizi en yakışan zikir biliyor musun? La ilahe illa ente sübhaneke.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 Mevla görüyor arkadaşlar. Tabii bizden ileri zalimlerde var. Onlar hepten gavurlar. Şirk koşanlar Allah muhafaza. Allah'ın verdiği dille Allah'a sövüyor. Tövbe ya Rabbi. He? Allah'ın verdiği elle Kur'an'ı çöpe atıyor ya. Allah'ın verdiği elle değil mi? Ha bu tabi Allah muhafaza. Biz bu şekil küfürden şirkten uzağız elhamdülillah ama biz de kendimize göre büyük zulümler içerisindeyiz.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 Mal satıyor. Ne acayip yakış yaklaştı değil mi? Çarşılar. Tabii burada esas manayı kendisi veriyor. Ma karbules var. Bu sokaklar çarşıların yanaşması ne anlamdadır soruyor Hazreti Selman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Inde ya küllün yakul Ticaret artıyor ve genişliyor ve imkanlar artıyor, kolaylaşıyor ama bereket ve hayır kalmıyor. İşte o zaman herkesin işi kesat.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 Bir tane elhamdülillah işlerim çok iyi diyene rastlamadık ya. <gülüyor> Ve la razıka illallah. Taala. Halbuki Allah'tan başka rızık veren yok. Bereketinde ver onu, kayrında ver onu. Bakarsın ki adam 1 milyarla kral gibi yaşar. Adam trilyonlan fakir gibi sürünür ya. Bu bereket ayrı bir şey. Ne karıştırıyorsun bunu?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 Namaza giriyorum çıkıyorum. dese bir kere epey zaman diyor suratıma bakmıyor. Halbuki o zaman genç yok camide. Böyle kırklı seneler. Yani camilerde falan böyle ellili senelerde pek. Genç görseler ağlıyormuşlar. Niye bana yüz selam vermez yüz vermez? Ben de dedi bir şey anlamıyorum. Epey zaman sonra çağırdı beni. Gel buraya. Nerelisin sen? alayım. Ya dedi ben seni işte... Sordum dedi, nerelisini öğrendim, şudur şu budur. Ben sizin oralarda dedi, hakimlik yaptım. Osmanlı'dan adam. Bir karış yer için dedi, arsa davası çok olur ya. Bir karış yer için dedi, yalan yere yemin ederler. Allah Sonra dedi, iki kişi geldi. Bir arsa davası, neyse bir metre onun, bir metre senin o buna tecavüz ettiği hudut boyu. Kur'an'a el basılıyor. Kur'an'a el basma var demek istiyorum. Kur'an'a el basıyor ne demek?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 El koymak vardır. Tabi onu indiren Allahu Teala'ya yemin anlamındadır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ya yani bu bu yeminler bunlar önemli şeyler. Bir var zaten yeminden sakınacan çok yemin etmeyeceksin. İkincisi yalan yere hiç yemin etmeyeceksin. Üçüncü Allah'tan başkasının adına yemin etmeyeceksin. Ve hali'r raculu min gayri en yustahlefe yashadu kavlen yustahide. Bak. Resulullah nasıl haber verdi Salihullahci? O zaman da diyor ağır zamanda adamdan yemin istemeden adam yemin etmeye başlayacak. Adam adam bir şey demiyorsun. Vallahi billahi başlıyor. Ya kardeşim ben sana yemin etmedim ki. Anla ki sahtekar ha. Başlıyor. Kabe'nin Rabbine yemin ederim. Ulan yalan konuşma sahtekar. Kabe'nin Rabbine yemin ediyorsun. E ben sende yemin istemedim ki. Sözünü güçlendirmek için Allah'ın adını yalan yere kullanan insan. Allah muhafaza etsin. Yavurluktan sonra en büyük günahı işlemiş. Yavurluktan sonra en büyük günah nedir sorsanız Hadis-i Şeriflerin beyanıyla yalan yere şahitlik, yalan yere yemin. Çok büyük fâciretu ted'u yedâbelağa memleketleri kurutur diyor. Ocakları ıssız bırakır. Bir yalan yemin yüzünden İstanbul'u Allah batırabilir ya. Bu ne işti ya?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 Ve yine kıyamet alametlerinden olarak kamçısı adamla konuşacak yani kılıcın kamçısı veya bastonunun kenarı hatta diyor kıyamet yaklaştığı zaman daha kızamada bunları daha görmedik yırtıcı hayvanlar konuşacak onu geçen söyledik ve hatta adamın diyor efendim dizi yuhadidir rjule fakidu bimahteteliu diz neresi Belimizden aşağı bu diz bölgemiz var ya Adam evi bıraktı yola çıktı diyor Karısı arkadan ne yaptığını dizi dile gelip söyleyecek Ne alametler belirecek tabi bunların Bir kısmı da şu anda henüz Gerçekleşmemiş önümüzdeki geceler Günler gebe bakalım neler Doğurur Hz Selman'ın taaccübüyle <gülüyor> Bu da mı olacak yarın? Vallahi ve nefsi Tabii bu son kısım inde tağrucu dabe canım kudret elinde olan zata kaçam olsun ki o zaman dabe'tüler çıkacak. Dabe'tüler nedir? Önümüzdeki dersleri kaçırmayın. Kıyametin büyük alametleri serisine başlanıyor. He dabe'tülerle o zaman konuşacağız. Öyle virüstü, mikroptu, bilmem neydi. Bunlar batıl şeyler. Filmlendi, filmini de yapmışlar şimdi dabe filmi, bilmem ne filmi. Milleti Film manyağı ettiler yani. Şimdi adam o filmi seyrettikten sonra ayetteki hitap o zannetiyor. Böyle şey olur mu? Yeryüzünden bir canlı mahluk çıkacak. Nasıl bir mahluk, nasıl bir hali var, nasıl bir şekli var? Bunlar önümüzdeki dersler anlatılacak. Ve teklûşşemz magriba Güneş batısından doğacak. Bu da büyük bir alamet. Bunu konuşacağız. Detaylı bir şekilde. Ve <gülüyor> teklûveyehrucuddeccâl.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 Kırmızı yel. Efendim. Büyük bir kasırga fırtına. Bilmiyorum şimdi Çin'de olmuş sarı kırmızı. Her taraf tüm haberler söylüyor. Kum fırtınaları. işte Moğol şeylerin efendim. bunlar şu anda ara ara olur. Her taraf kıpkırmızı. Bütün arabalar, dükkanlar. Efendim. Kızıl bir rüzgar. Ve ekunu hasfun. Yerde çökmeler olacak. Yer yer batmalar olacak. Ve meskun. Maymuna domuza dönmeler olacak.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 Dünya yiyip bitirecekler, içecekler. Kimdir bunlar? Çinlerdir, minlerdir diyorlar. Yalan. Çinliler olur mu? Ne alakası var? Çinlileri de yiyecek onlar. Ee, bunlar nereden çıkacak? Nasıl olacak? Önümüzdeki dersleri takip edin. Şimdi ben bu hadis-i şerifi burada nasıl izah edeyim? Bunların her biri 3 ders, 4 ders sürecek. Ve Edmül Kabe Kâbe yıkılacak. Allah muhafaza buyursun. Bizi o gün, o güne kavuşturmasın. Ve Temmûr'ul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 Büyük alametler henüz başlamamış, bundan sonra görülecekler. Onları da allah Teala nasip ederse anlatırız inşallah. Merhaba ya nurayni merhaba, merhaba ceddel husayni merhaba, ya habibi ya muhammed merhaba, ya el kibleteyni merhaba.